Boş, Yaşam İçin Teknoloji Merhaba, Aydın İdare Mahkemesi'nden Germencik ve Uzunkum'da yapılmak istenen jeotermal Elektrik Santrali için yürütmeyi durdurma kararı geldi. Germencik ve Uzunkum'da yapılmak istenen ve köy halkının büyük bir direnişine neden olan JES yani jeotermal Enerji Santrali için düzenlenen çevresel etki değerlendirmesi olumlu kararı için Aydın İdare Mahkemesi yürütmeyi durdurma kararı verdi. Davayı takip eden Avukat Akın Yakan kararı açıkladı. Açıklamaya göre mahkemenin kararında projenin zeytinciliğe vereceği zararlar detaylı olarak anlatıldı. Ayrıca projenin önemli çevresel etkilerinin olacağı, projenin uygulanacağı saha, coğrafya bir bütün olarak değerlendirildiğinde gerek canlı ve bitki çeşitliliği ve gerekse de aydın ilinin ve projenin uygulanacağı sahanın tarımsal potansiyeliyle projenin olası etkileri dikkate alındığında bilirkişi raporunda vurgulanan diğer konular yani çevre ve makine mühendisliği açılarından risk ve etkiler nedeniyle dava konusu çevresel etki değerlendirmesi olumlu kararında hukuka uyardık bulunmamaktadır dendi. Bakalım direniş ne şekilde devam edecek? JES engellenebilecek mi? CNN'in haberine göre Okyanus Seferleri Enstitüsü isimli çevre örgütü tarafından yapılan açıklamada Pasifik Okyanusunun kuzeyindeki Pasifik çöp girdabı olarak bilinen Büyük Pasifik Çöp Alanından 40 tondan fazla balıkçı ağı ve plastik atığın başarılı şekilde çıkarıldığı bildirildi. Okyanusa yelkenliyle açılan çevrecilerin 25 gün süren temizlik görevini tamamlayarak 18 Haziran'da Amerika Birleşik Devletleri'nin Hawaii eyaletinin Honolulu kentine vardığını bir açıklamada söz konusu alanda yürütülen görevin bugüne kadarki en büyük okyanus temizliği olduğu vurgulandı. Açıklamada uydu ve insansız hava aracı teknolojisini kullanan ekibin okyanustan aralarında deterjan şişeleri, içecek kasaları, plastik mobilyalar, paket bantları, kovalar ve çocuk oyuncaklarının da olduğu tonlarca çöp çıkardığı kaydedildi. Sonuçları geçen yıl Scientific Reports dergisine yayınlanan çalışmada araştırma ekibinin 1,6 milyon kilometrekarelik alanda 30 deniz aracı ve 2 keşif uçağıyla yaptığı detaylı incelemede Bölgede toplam ağırlığı 80 bin ton olan 1,8 trilyon parça plastik bulunduğu tespit edildiği aktarılmıştı. 40 ton devede kulak tabi. Esas yapılması gereken evde biyobozunur olmayan plastik kullanımının durdurulması ve sadece %100 geri dönüşümü olan yüksek depozitolu plastiklerin kullanımını zorunlu tutmak. Ancak ondan sonra plastik temizlenmesi gündeme gelebilir. 40 ton plastik için gemilerde Kaç ton dizel yakıldı? Onun da sorgulanması gerek. Dünya genelinde her yıl 800 bin olimpik yüzme havuzunu dolduracak kadar 2 milyar tondan fazla çöp üretiliyor. Amerika Birleşik Devletleri plastik ve yiyecek dahil kişi başına üretilen katı atık miktarı küresel ortalamanın 3 katı. Çöplerin geri dönüştürülmesinde kötü bir sicile sahip Amerika Birleşik Devletleri'nde çöplerin sadece %35'i yeniden kullanıma kazandırılıyor. Almanya'daysa bu oran %68. BBC'nin haberine göre bu veriler küresel risk analizleri yapan bir şirkete ait. Şirket bu yıl atık üretim ve geri dönüşüm konusunda iki endeks yayınladı. Yetkililere göre akademik araştırmalar ve kamuya açık bilgilere dayalı endeksler ülkelerin başta plastik olmak üzere Artan çöp kriziyle nasıl başı ettiklerini gösterecek bir tablo ortaya koymak amacıyla hazırlandı. Çöp üretimi endeksi kişi başına düşen belediye atıklarını kapsıyor. Bunlar plastik, gıda, tehlikeli maddelerden oluşan katı atıkları kapsıyor. Belediye katı atıkları yerel yönetimlerin evler ve kurumlar ve ticari kaynaklardan topladığı çöpleri ifade ediyor. Endekse göre dünya genelinde her yıl 2,1 milyar ton çöp üretiliyor ve bunların sadece %16'sı geri dönüştürülüyor. Çöplerin %46'sı geri dönüştülemeyecek şekilde atılıyor. Çin ve Hindistan'ın toplam nüfusu küresel nüfusun %36'sını oluşturuyor. İki ülkenin toplam çöp oranı ise %27. Yani nüfusa göre daha az. Amerika Birleşik Devletleri'nde bir kişi her yıl ortalama 773 kilo çöp üretiyor. Buna göre bir Amerikalı'nın ürettiği çöp miktarı Çinlilikinden 3 Bir Etiyopyalı'nınkinden ise 7 kat daha fazla. Amerika Birleşik Devletleri tek başına dünyadaki çöplerin %12'sinden sorumlu. Dünyada geri dönüşüm kapasitesinden daha fazla çöp üreten tek zengin ülke ABD. Şirket bunda Amerika Birleşik Devletleri'ndeki siyasi irade ve altyapıya bağlamış. Tabii acilen makro ölçekte bir dengüsel ekonomiye yani türetim ekonomisine Küresel anlamda geçmez ve ekonomiyi bir ormana dönüştürmezsek bu gidişle gezegenimizde hayat kalmayacak. Dünya İklim Atıf Çalışmaları Grubu, Avrupa'yı bu hafta kavuran ve önemli sağlık risklerine neden olan aşırı sıcakların iklim değişikliği ilişkisi hakkında yeni bir analiz yayınladı. 230'dan fazla bilimsel makaleyi ve analizi inceleyerek yapılan çalışmada aşırı sıcakların, Arkasında iklim değişikliğinin rolü olduğuna dair önemli verilere ulaşıldı. Çalışmaya göre iklim değişikliği geçen hafta Avrupa'yı kavuran ve rekor sıcaklıkların görülmesine neden olan hava olaylarının gerçekleşme olasılığını en az 5 kat arttırdı. Araştırmacılar iklim değişikliği yüzünden ortaya çıkan bu kavurucu sıcaklıkların Avrupa'nın mevsim ortalamalarına göre 4 derece daha sıcak bir Haziran ayı geçirmesine neden olduğunu ifade edildi. Ediyor. Dünya İklim Atıf Grubu'nun yaptığı bu çalışma bu rekorlara iklim krizinin neden olduğunu gözler önüne seriyor. Artık iklim krizine karşı ve doğa için harekete geçme zamanı. Esen kalın. Gezegenin Geleceği Günlük Çevre ve Ekoloji Haberleri Hazırlayan ve sunan Uygar Özesmi